Ya من هو كل شيء خاضع له Ya من هو كل شيء خائن له Ya Ya man huwa kullu şeyin Khaifun minh Ya man huwa kullu şeyin Musabihun la Ya man huwa kullu şeyin Khaimun Ya man huwa kullu şeyin خاشع له يا من هو كل شيء صائر الى şeyin من هو كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانك يا Ey her şey kendisine boyun eğen, Ey her şey kendisi için oluşan, Ey her şey kendisiyle vücutta duran, Ey her şey kendisine yönelen. Ey her şeyi kendisinden korkan, ey her şeyi kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şeyi kendisiyle ayakta duran, ey her şeyi kendisine huşu duyan, ey her şeyi kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ يَا كَافِي يَا وَافِي يَا شَافِي يَا ya يَا ya يَا دَاعِي يَا رَضِي يَا قَضِي يَا Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, Ey her türlü derde deva veren! Ey vadinde duran! Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren! Ey her şeyiyle yüce olan! Ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden! Ey iyi kullarından hoşnut olan! Ey hikmet ve adaletle hükmeden! Ey varlığının sonu olmayan! Ey dilediğini doğru yola ulaştıran! Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin!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 İlla aley, ya malla men kusadı illa aley, ya malla illa ya yurabu illa ya illa ya Sübhaneke ya la ilahe illa Ey ancak kendisine firar edilen Ey ancak kendisine kaçılan Ey ancak kendisine sığınılan Ey ancak kendisine tevekkül edilen. Ey ancak kendisi gaye olan. Ey kurtuluş ancak onda olan. Ey ravete layık ancak kendisi olan. Ey ibadete layık ancak kendisi olan. Ey ancak kendisinden yardım dilenilen. Ey hal ve kuvvet ancak kendisiyle olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya hayral melhubin, ya hayral metlubin, ya hayral melhubin, ya hayral mes'unin. Ya خير المقصودين Ya خير المذكولين Ya خير المشكولين Ya خير المحبوبين Ya خير المنزلين Ya خير المستأنسين Subhanaka ya sinden korkulan ey en iyi matlup kendisi olan ey ravete en layık kendisi olan ey istenmeye layık en iyi kendisi olan ey en iyi gaye kendisi olan ey zikre en layık kendisi olan ey şükre en müstehak kendisi olan ey sevgiye değer yalnız kendisi olan ey en iyi makamlara kullarını koyan ey en iyi ünsiyet ve huzur veren seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya man huwa halaka fa Ya man huwa qaddara fahada. Ya man huwa yakshiful belva. Ya man huwa yesm'un najwa. Ya man huwa yunqizul garqah. Ya man huwa yunjil halaka ya man huwa yashfi al ya man huwa amata wa ahya ya man huwa adhaka wa abka ya man huwa adalla wa ahda subhanaka ya la ilaha illa anta al-amanul aman Ecirne Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden Ey takdir eden, planlayıp yol gösteren Ey mahlukatın önündeki belaları gideren Ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden Ey maddi manevi boğulanları kurtaran Ey helaketler içine düşenleri çeken Ey hastalara şifa veren Ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve es'aluka bi esmaika ya gafur <gülüyor> ya satır, ya kahir ya ya nazir ya fatr ya shakir ya ya ya ya la Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, Ey ayıp ve kusurları örten, Ey düşmanlarını mağlup eden, Ey her şeye gücü yeten, Ey bütün mahlukatının hallerini gören, Ey bütün mahlukatı yoktan var eden, Ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Ey kendisini zikredenleri yad eden Ey dostlarına yardım eden Ey dilediğini zorla yaptıran Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur Sen emansın Bizi cehennem ateşinden kurtar Ya men huve fil berri vel bahri sabilu. Ya men huve fil afaqi ayatu. يا من هو في الآيات برهانه يا من هو في الممات قدرته يا من هو في القبور عزته يا من هو في القيامة ملكته يا من هو في الحساب هيبته يا من هو في الميزان قضاءه يا من هو في الجنة رحمته ya إلا الامان الامان ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, Ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, Ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, Ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, Ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden! Ey iktidar ve maliketi kıyamette görünen! Ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen! Ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan! Ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen! Ey azap ve kahre ateşte tecelli eden! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men huve ileyhi yehrabul kâifud. Ya men huve ileyhi yefza'ul müznibud. Ya men huve ileyhi yeqsidul münibud. Ya man Hânen ey korkanların kendisine kaçtığı ey günahkarın kendisine gittiği ey tevbekârların kendisine yöneldiği Ey isyankârların kendisine sığındığı Ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği Ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu Ey mühitlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu Ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği Ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği Ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükûnet bulduğu Seni tenzih ve tesbih ederiz Senden başka ilah yoktur Sen emansın bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya en kurbun habib, ya azamu azib. ya aziz, ya en kuvamun ya يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف يا أرحم من كل رحيم يا أجل من كل جليل <Sessizlik> ey her yakından daha yakın olan, Ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, Ey bütün büyüklerden daha büyük olan, Ey bütün azizlerden daha aziz olan, ''Ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' Ve asâluk bî asemâik, ya ya râqib, ya habib, ya ya hasib, ya ya Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, Ey müminlerin sevgilisi olan! Ey kullarının dualarına cevap veren! Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören! Ey bütün dertlere deva veren! Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören! Ey her şeyden haberdar olan! Ey her şeyi nuruyla aydınlatan! Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. ...bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya galiben ...ya sanihan ...ya ...ya Ya Nasırın Zirman Çıçır, Ya Şahiden Zir Ya Karıbın Zir Bayid, Subhanak Ya La Malup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan harık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. ''Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' يا نور النور يا منور النور يا مصور النور يا خالق النور يا مقدر النور يا مدبر النور يا نوراً قبل كل نور يا نوراً بعد كل نور يا نوراً فوق كل نور ya nuran nur. Sübhaneka ya la ilaha illa... Aman. E Ey nurların nuru kaynağı... Ey nurları aydınlatan... ''Ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.'' Ya من عطاؤه شريف Ya من فعله لطيف Ya من لطفه مقيم Ya من إحسانه قديم Ya من قوله حق Ya من وعده صدق Ya من عفوه فضل ya man azabuhu adl ya man zikruhu hulul ya man anshuhu ladif subhanaka ya la ilahe illa anta tawwalul Eñnâminennâ <gülüyor> Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan Ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar. وَاَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ يَا مُنَوِّلُ يَا مُفَصِّلُ ye luy ya musahhil ya mudhill ya munazzil ya muhawwil ya mujammil ya mukammil ya mufaddil subhanaka ya la illa aman Allah'ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum Ey kullarına nimet ihsan eden Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasına ayıran Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Ey zorlukları kolaylaştıran Ey istediğini zelil kılan Ey kitaplar ve bereketler indiren Ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden! Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren! Ey her şeyi kemale erdiren! Ey istediğini istediğine üstün kılan! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya من yara ولا yura Ya من yakhluk ولا yukhlak Ya من yahdi ولا yuhdak Ya من yuhyi ولا yuhyya Ya من yut'im ولا yut'am Ya من yujir ولا yujar Ya من yukdee ولا yukdaa ya man yahkum wa la yuḥkam 'alayh Ya man lam yalid wa lam yūlad wa lam yakul lahu Ey gören fakat görülmeyen, Ey yaratan fakat yaratılmayan, Ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, Ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan. Ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, Ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, Ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya ni'mel habib, ya ni'mel tabib, يا نعم الحسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الأنيس يا نعم الوكيل يا نعم المولى ...ya ni'men nasir... ...subhaneke ya la ilahe illa... ...antel amanul aman... ...ecilna minen nar... Ey en iyi sevgili kendisi olan... ...ey en iyi tabip kendisi olan... ''Ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.''